Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i adın geçer. Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur.